Herkese merhaba, çağdaş düşünmeye hoş geldiniz. Her program olduğu gibi bugün de Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile birlikteyiz. Hocamızın bilgileri ışığında ilerleteceğiz programı. Her programda olduğu gibi dikkat çekici başlıklarımız var bugün de. E, kafir ilan etmeyi konuşacağız ve bunun felsefesini soracağız Niyazi hocamıza. Türkiye'nin düşünme yapısı, Türkiye'de dinin uygulanışı, bu ve bunun gibi daha birçok başlığımız var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Başlamadan önce hocam yine... Hmm. izleyicilerimizin teşekkürlerini sizlere iletmek isterim onların huzurunda çok teşekkür ediyorlar sizlere birçok mesaj alıyoruz çok fazla mesaj alıyoruz bununla ilgiden sağ olsunlar ben teşekkür etmiyorum tebrik ediyorum biliyorsunuz çünkü e, biz bunu hem kendimiz hem de onlar için yapıyoruz onu algılıyor olmaları tebrik yaşayan bir şeydir eee bir de bizim tabi zayıf olduğumuzu da söylüyorlar mesajlarda evet, hocam. acaba hocamız rahatsız mı diye ee, bir rahatsızlığımız yok da yani e, zayıfız ama şunu bilelim burada da felsefe yapalım e, kilolu olanlar dünyadayken şeyh olma potansiyeline sahiptir zayıf olanlar ise öldükten sonra evliya olma potansiyeline sahiptir bu da böyle bir felsefe izah olsun. Ee, hakikaten e, bana gelen geri dönüm, dönüşümler, dönüşlere baktığım zaman programımız çok izleniyor. Ee, tabii bizim asıl hedefimiz fazla izlenmemizde değildir. Sonuçta burada yapılması gereken bir iş var. O da düşünme sistemini düşünme işidir. Bunu yapmaktır. Yani bunu hem ülkenin kafa katmanı hem diğer katmanları hepsi birlikte yapmak zorundadır. Ben şimdi televizyonları zaman zaman analiz açısından izliyorum, diğer kanalları. E, konuşmacılara bakıyorum. Hakikaten bu malzeme, bizim anlattığımız malzeme, ülkeye bir format çekmiş gibi. E, genellikle artık konuşmacılar bu tür konuşmaya çalışıyorlar. Hani bize kaynakla göstermesinler, göstermiyorlar. Ama bizim malzemeleri kullanıyorlar. Biz bundan memnunluk duyuyoruz. E, fakat içi boş. Slogan olarak, e, nominal olarak, atsal, isimsel olarak kullanılıyor. O bile güzel ama Hı. bunların içini doldurmaları gerekir. Yani kolaycılığa, kestirmeciliğe kaçarak sadece efendim çok tuttuğu bu ülkede bu sözler e, bir de hakikaten ben beni arayan çok şeyler de var yani akademisyen, profesörler bunlar tıpta fen bilimlerinde sosyal bilimlerde e, bizim insanı e, oluşturan iki yapıdan e, yapının adını koymamız da e, çok işlerine yaradıklarını söylüyorlar e, zaten temel e, sağlam, net olursa üstündeki bina da o kadar sağlam olacaktır. Biz insanı tanımadan yani bir ayet, bir hadis veya bir filozof sözü alarak efendim kendini tanı diyoruz. Nasıl tanıyacak? Hı hı. Neyi tanıyacak? Yani nasıl tanınır? E, bunları öğretmediğimiz sürece tabii ki kimse kendini de tanımayacak, hiçbir şeyi tanımayacak. Evet. Hocam birçok başlığımız var bugün. Daha önce de aslında din, felsefe, bilim bunları irdeledik. Bugün bunların birbiriyle olan ilişkisiyle başlayalım ilerseniz. Buyurun. Yani tabii ben genelde din konularına pek girmek istemiyorum. Hı hı. Fakat insanlığın geçirdiği evrelere baktığımız zaman felsefe ve bilimden söz ettiğiniz zaman bile mutlaka yolunuz gidiyor hı hı. Dine, dinden geçiyor bunun sebebi şudur ilk felsefe birinci felsefeki insanlığın dönüm noktasıdır milattan önce binden itibaren başlar 6. asırda meyvesini verir bu ilk dönem düşünme yani felsefe derken Öyle fantezi, lüzumsuz, lüks bir şeymiş gibi düşünmeyelim. Sistemli düşünmedir. Ve bunu herkesin yapması gereken bir düşünmedir. İlki tanrısal düşünmenin içinden çıkıyor. Milattan 10 10.000'de insanlığın ulaştığı tanrısal düşünmenin içinden çıkıyor son bin yılında. İkinci felsefi düşünme ee, tabii 1500 yıldır yapılıyordu ama... 18. asırda özellikle aydınlanma ile birlikte egemenliğini kuran o felsefi düşünme de dinsel düşünmenin içinden çıkmıştır. Dolayısıyla felsefenin din ile Tanrı ile ilişkisi vardır. Kim için vardır? Aslında başlayanlar için var. Yani bizler için. Bugünkü çağımızın e, felsefesini yapanlar ve oraya gelenler artık onları bitirdiler o konuları. E, fakat tabi 18. asra kadar e, bütün insanlık dinsel toplum idi. E, dolayısıyla dinsel toplumları çağımıza getirenler e, yine e, din adamları idi. Yani batıdaki din adamları var. E, Yahudilikte ve Hristiyanlıkta ki din adamları Dolayısıyla bizim gibi dinsel toplumları da e, bu felsefi düşünmeye, çağdaş düşünmeye ancak ve ancak e, çağı yakalamış, çağın düşünüş biçimine ulaşmış e, din düşünürleriyle mümkündür. Bu e, şunu bilelim ki bugün üretmiyor sistem, eğitim sistemi üretmiyor. Kişisel olarak da çabası olan var, birkaç kişi var biliyorum ama yeterli değil. Ee, öncelikle çağı yakalamış e, din alimleri veya din düşünürleri yetiştirmesi gerekiyor. Bunları yapmadığı sürece e, yerimizde sayacağız sürekli kırılgan bir halde, pamuk ipliğine bağlı bir şekilde... Krizlerle, bu siyasal kriz olur, e, küresel kriz olur, emperyalist kriz olur, ekonomik kriz olur. Ama bilelim ki bunların temelinde düşünsel e, kriz var. Biz halen düşünsel krizde, travmada ve komada yaşayan bir toplumuz. Bundan kurtulmamız gerekir. Şimdi tabii ben çok zor konuları, karmaşık konuları, ee, e, tabii her katmanın her katmanın e, anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum ama yine de e, çok altta kalan katmanlar anlayamayacaktır. O nedenle e, yani bana kabahat bulmasınlar ben elimden gelen sulandırmayı kolaylaştırmayı yapıyorum e, fakat en sağlıklısı bu işin Kendimizin okuyup, kendimizin sorgulayıp, düşünüp, kendi sonuçlarımıza kendimizin varmasıdır. Ben dikkat ediyorsunuz, çok sorular da geliyor Hı. ama tek tek sorulara cevap verme taraftarı değilim. Bu soruyu soranlar için, onların hayrına olduğu içindir. Çünkü sonuçta ben de bir insanım, tamam tamam uzun yıllar harcadım. Başkalarından veya soranlardan daha çok zaman harcadım ama sonuçta benim ulaştığım sonuçlar benim algımın ürünüdür. Ben kimseye benim algımı dini konuda da olsa, felsefi konuda da, bilimsel konuda da olsa benim algımı onlara empoze etmek istemem. Özellikle soyut konularda, din gibi soyut konularda tek doğru yoktur. Çok subjektiftir, görelidir, izafidir, herkesin algı kapasitesine göre değişir. O nedenle, şunu bilelim ki, kendi çabamızla elde ettiğimiz az bir bilgi, başkasından hazır aldığımız çok bilgiden Allah katında daha değerlidir. Bunu bilelim. Hı hı. Şimdi ben bu ilk felsefenin çıkışını temel alarak şimdi toplumların milli karakterlerini yapılarını bilmek için bazı temel e, bilgileri bilmek gerekiyor. Evet. Ve toplumunuzun özellikle tabii bizim toplumumuzu tanımamız gerekiyor. Onun bu karakterini tanıdığınız zaman e, siyasal, ekonomik, dinsel, e, düşünsel, eğitimsel, sosyal e, davranışlarını e, ve hareketlerini e, okuyabilirsiniz, anlayabilirsiniz. O nedenle ben ilk felsefenin Çıktığı e, Dönemi Birazcık e, e, Anlatmak istiyorum Tabii hocam buyurun İlk felsefe Bizim Anadolu'da çıkmıştır Ege sahillerinde Büyük Üç tane filozof vardır Tales M.Ö. 6. asır Pisagor Pi sayısını bulan kişidir Matematikçi ve düşünürdür ondan sonra da Herakleitosdur. şimdi ilk felsefe burada çıkıyor bu felsefeye bakıyoruz bu çok önemli fonksiyon gördü yani en büyük fonksiyonu da, o zamana kadar gelen e, düşünme ve bilim anlayışını değiştirdi o zamana kadar gelen düşünme ve bilim anlayışı sistemsiz idi ve tanrısal düşünme egemen olduğu için de bütün varlığı izah ederken tanrıya mal ederek izah ediyordu nedenini ve nasıllığını izah etmiyordu edemiyordu dolayısıyla bu ilk filozoflar Türkiye'de çıkan ilk filozoflar aslında e, bilginin kaynağını tanrıdan alarak doğaya yönlendirdiler dolayısıyla doğaya yönlendirince bunlara maddeci, materyalist düşünür deniyor şimdi bunlardan iki asır sonra iki asır sonra tam karşıda Yunanistan'ın güneyindeki sahilde e, Sokrat, Aristo ve Eflatun çıkıyor Bunların farkı, bunlar ideci, fikirci, soyut düşünen insanlar. Dolayısıyla felsefe iki türlü başladı. Biri somutçu, maddeci, materyalist Türkiye'deki. Öbürü soyut, ideci, fikirci e, e, olan bir e, felsefe. Şimdi ben baktığım zaman bizim toplumumuzun her şeyi madde ile algılıyor olmasının sebebini bir sebebini ki tabi temel sebebini buraya dayandığını görüyorum bir sebebinin bu ülkede hakikaten şimdi idesel fikirsel düşünmeye manevi düşünme diyoruz manevi biz maneviyi ilahi olarak algılıyoruz tanrısal olarak algılıyoruz halbuki manevi demek manasal yani anlamsal demektir manaya ait demektir şimdi bizim e, ülkede bir türlü e, maneviyatçı çıkmıyor e, dini dahi madde ile algılıyor İnsanı dahi madde ile algılıyor. Varlığı, değeri işte betonla ve para ile algılıyor. İnsanın sahip olduğu o bilgi, fikir, insani değer, kalite bunlarla algılayamıyor. Aynı şekilde dini de mesela tanrıyı da yani Allah'ı da Fikirsel olarak, zihinsel olarak algılayamıyor. Mabet gibi, işte minare gibi maddi olgulara dökerek algılıyor ve her tarafı böyle mabet ve minare doldurarak ülkeyi Allah'ın ülkesi yapacağını sanıyor. Halbuki Allah zaten soyut ve fikirsel, idesel, manevi bir kavran. Bu ancak manevi anlamsal, düşünsel, idesel olarak algılanabilir. Şimdi bu e, maddeci düşünmeyi, maddeci düşünmeyi aşıp e, manevi dediğimiz e, fikirsel, idesel, düşünsel, düşünmeye geçmemiz gerekiyor. Yani bu çağımız hakikaten fikir ve fikirle üretilen e, bilginin egemenliğindeki bir çağdır. Dolayısıyla buna ulaşamazsanız e, varlığınızı da sürdüremezsiniz. Yani bir süre sonra karnınızı da doyuramayacaksınızdır. Çünkü bu idesel, fikirsel kafaların icat ettiği teknolojik e, ürünler bize satılmasa para ile alma imkanımız olmasa biz onlara sahip olamayacağız. Allah'tan bugün satıyorlar. Yarın satmıyoruz deseler biz onları bir sonraki aşamasını hele hiç icat edebilecek durumda değiliz. O nedenle bu maddeci materyalist ee, düşünmeden ki o çok soyut, somut e, ve sığ bir düşünme, yüzeysel bir düşünmedir. Daha derine doğru e, idesel, fikirsel düşünmeye geçmemiz gerekiyor. Şimdi bu Tales çok önemli bir kişidir. Yani Tales, Aydın ili Didim ilçesinde doğan birisidir. Ee, ve bugünkü bugünkü Başamanın e, insanlığın e, yararlandığı icatların e, temel e, lini oluşturan bir kişidir. Eğer o tanrısal düşünmeden yani eskinin sistemsiz mitolojik düşünmesinden hayalle ve tahayyülle e, ürettiği o bilgilerden böyle doğaya gidip de e, olgu, obje ve olaya bizzat e, nüfuz ederek e, varlığı tanıma olmasaydı bugün bu icatlar olmazdı. Hı hı. O nedenle şimdi bakın bugün bile 2500 yıl sonra bile e, Talesi, Pisagor'u işte Sokrates'i Aristoyu e, Anlatıyoruz. Ondan bu yana da zaten bütün insanlık e, bunların isimlerini biliyor. Ama yöneticilik yapmış, e, krallık, imparatorluk yapmış, onların isimleri pek okutulmuyor. Yani dünyanın her yerindeki eğitim sistemlerinde, programlarında müfredat olarak bunların isimleri vardır okutulur öğretilir evet. bunun sebebi şudur insanı insanlıktan ayırmamız gerekir insan vefasızdır ama insanlık çok vefalıdır insan sadece kendini düşünür çünkü maddeci düşünme yapar ee, insanlık Manevi düşünme yapar ve onu da insanlar oluşturuyor ama kendini düşünmeyen insanlarla oluşuyor. O nedenle insanlığı oluşturan düşünür ve bilim insanları yaptıkları şeylerin hiçbirinin karşılığını hayatlarındayken almamışlardır öldükten sonra böyle almışlardır o nedenle tamam hani hayatı yaşamak geçinmek için bazı yapacağımız yaptığımız şeylerin karşılığını bu dünyadayken alalım ama insanlık tarihine geçmek istiyorsak karşılığını öldükten sonra alacağımız alabileceğimiz bazı şeyler de yapalım ne faydası olacak bunun derseniz, dediğim gibi insanlık tarihine geçerseniz, insanlığa bir katkı yapmakla, insanlık sizi, yani isminlerini boşuna okutmuyor, boşuna her nesle aktarmıyor. Bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle beraber bu kişileri klonlayacak, dilitecek bu dünyada. Bunun ilkini Aristo'da planlamaya başladılar. Öncelikle Aristo'nun mezarını bulduklarını öğrendik. Atina'nın 80 kilometre batısında diye. Şimdi oradan klonlamayı düşünüyorlar. Diyeceksiniz ki 2500 yıl önce ölmüş bir insan klonlanır mı? Yine tabi o piyasada e, bilim piyasasında entelektüel piyasasında dolaşırken başka haberler de öğreniyorsunuz. Mesela Rusya'da 30 bin yıl önce ölmüş bir beyaz ayının kullanlanmasına başlanmış. 2-3 evet. yılımızı alır diyorlar. 30 bin yıl önce e, ölen bir e, mekanizmanın eğer ki e, hücresi e, tamamen yok olmamışsa 2500 yıl öncekisi haydi haydi e, yaşıyordur. O nedenle bu e, sözümüz şudur. Yani karşılığını hayattayken aldığın şey senin ölümünle beraber gider, yok olur. Karşılığını öldükten sonra aldığın şey kıyamete kadar sürer. İşte bu insanlar onlardan bazıları. Şimdi tabii Thales ilk sorusu evren nedir diye başlıyor. Evren nedir? Daha önce nedir sorusu yok değil mi? Daha önce anlattık. Tanrısal düşünmede kim sorusu vardır? Neden ve nasıl sorusu yoktur. Dolayısıyla toplumlarda kim sorusu önemli ise o toplum bilin ki M.Ö. 10.000'deki düşünme düzeyindedir. Bu çağda ileri ülkelere bakın. Kimin hiçbir önemi yok. Kurumun, kuramın, sistemin, e, değerin, fikrin, kavramın önemi var. Hı hı. Onun için oralarda kim başbakan olacak, kim cumhurbaşkanı olacak, hiç konu bile olmaz. Hiç kimsenin tanımadığı biri çıkar gelir, başbakan olur, cumhurbaşkan olur. Neden? Çünkü kişiyle hiçbir şey değişmez. Kim ile hiçbir şey değişmez. Devletin imkanlarını ne kendisine ne de istediği kişilere haksız bir şekilde haklı da olsa sistemin dışından müdahale ederek kazanç sağlayamaz. Hele haksız kazanç hiç sağlayamaz. Şimdi demin dedik ya yani Toplumun her katmanı çağdaş e, düşünmeye ulaşması şarttır. Hele de demokrasinin olduğu ülkelerde e, bu, bunun olması kaçınılmazdır. Eğer toplum demokratik düşünsel yapıya ulaşmamışsa o toplumla demokrasi gerçekleşmeyecektir. Peki ne gerçekleşecektir? demokratik görünümlü monarşi gerçekleşecektir bunun da siyaset bilimindeki adı direktuvar sistemidir şimdi çünkü demokrasi hakikaten bu milattan önceki bu felsefenin çıktığı zamanda icat edilen bir sistemdir ama düşünsel icat edilen bir sistemdir fakat 18. asırdan sonra tamamen egemen olabilmiştir ancak neden? Çünkü bazı ülkelerde bir kafa katmanı oluştu ki bunu artık algılayabiliyor ve topluma bunu iletebiliyor filozofların çıkmasın. ben size söyleyeyim bu ülkenin filozofu yoktur filozofu olmadığı sürece de ne demokrat olabilecektir, ne çağdaş anlamda kapitalist olabilecektir, ne çağdaş anlamda ekonomi yapabilecektir hı hı. ve e, bir zaman gelecektir, evet, karnını da doyuramayacaktır. Şimdi ikinci filozof Pisagor dedik. Ha, bunlar hep maddeci, ilk düşünme madde ile başlıyor efendim o da milattan önce 6. yüzyılda o da Ege'nin Samos, e, Sisam dediğimiz adasında dünyaya geliyor şimdi tabi o dönemde e, Yunanistan, Yunan yani o bölgede çok tanrı egemenliği var, politeizm var. Bunların bunların düşünmeleri, Pisagor gibilerin düşünmeleri bu e, tanrılara aslında tanrıların umurunda değil çünkü ruhları bile duymuyor olup biteni ama onların e, simsarları ve işportacıları, onların sömürgecileri, yani tanrı sömürgecileri kendi çıkarları elden gidecek diye bu Pisagora efendim e, Tanrı'yı inkar ediyor. İnsanların inançlarını sarsıyor diye o esnada onun bir felsefe okulu da var. O okulun içinde öğrencileriyle beraber çok sayıda da öğrencisi varmış zaten o zamanlar bu filozoflar aynı zamanda okul da akademi de kurup ...öğrenci yetiştiriyorlar... Ee, ...bunların hepsi... ...içeride olduğu bir sırada... ...orayı ateşe verip yakıyorlar... ...Pisagor'da... Orada ölüyor gidiyor... ...fakat... ...gel zaman git zaman... ...şimdi onu yakanların torunları... E, ...Pisagor'u yere göğsü öldüramıyorlar... ...Pisa sınavları diye bir şey çıkarılmış... ...matematikle ilgili... ...her şeye adını veriyorlar... E, bu böyledir. Şimdi tabii daha önce de bir kez değinmiştik. E, filozoflar bu kafir ilan etmenin felsefesini yapıyorlar evet. diyorlar ki aslında insanlar görünürde kafir dedikleri kişiyi yeliyorlar, kötülüyorlar. Ama numenine gidince görüngü bilim, fenomenoloji. E, fenomenolojik yaklaşımla gittiğiniz zaman, işin özünde o kişiyi övmek ve takdir etmek vardır. Çünkü insanlar kendileri gibi olanlardan bir şey olmayacağını bilirler. Ve kendilerinden farklı olan kişinin ileride değerli bir kişi olduğunu Kabul ederler ve insanlar değersiz bir şeyi öldürmezler ki kafir de ilan etmezler. Kendi varlığına tehdit görüyor. Onu kendi varlığına tehdit görüyor ama tabii çok değerli görüyor. Aslında kıskançlık da var diyor, kıskançlık da var. Fakat bu öldürdükleri kafir ilan edip öldürdükleri insanların mutlaka ve mutlaka diyor bu fenomenoloji. Bir gün o insanlar, onu öldüren insanlar bir gün mutlaka gidip onlara yapışacaklardır. Yapışıyorlar da zaten. Hep öyle olmuştur. Şimdi bugün de öyledir bakın. Bugün de öyledir. Yani bizim toplumda da halen var kısmen de olsa var. Allah razı olsun kanunlarla daha önce çünkü ondan önce birine, birini kafir ilan etmekle kellesi gidebiliyordu. Hı hı. Fakat bunu kanunlardan çıkardı kafir ilan etmekle artık kimsenin ilan edilen kişinin kellesi gitmiyor. Bilakis kafir ilan edenin kendisi suçlu oluyor hı hı. hakaretten veya başka şeyden dolayı. Şimdi bakıyorsunuz e, kafir ilan eden kesime Müslümanların ürettikleri ürünleri de almıyorlar. Fabrika ürünlerini. Güvenmiyor Müslümanın ürününe. Gidiyor kafir dediği firmaların, şirketlerin ürünlerini alıyor. İki nedenden dolayı biri o ürüne güven güven İkincisi, bir sorunu olduğu zaman, bir tamirat veya yani geri iade olduğu zaman yabancı firmalar hemen geri alıyor. Senin yerli ve milli dediğin firmalar bin bir güçlük çıkarıyor. Çünkü şu biliniyor ki, elin oldu yabancı iş yapmak için para yapar bizimki maddeci, materyalist olduğu için da görünüyor ilk düşünme sistemi. Para yapmak için. Para yapmak için iş yapar. Onun gözü paradan başka bir şey tanımaz. İnsanlıkmış, medenilikmiş, efendim, tüketici haklarıymış. Böyle. Hak diye bir şey de bilmez yani. Öyle bir kavram yok. Bunlar manevi şeyler. Fikirsel, idesel ve zihinsel şeyler. Eee bu e, e, maalesef burada e, soyut, manevi, e, idesel, fikirsel düşünme yoktur. Halen de yoktur. Maddeci, materyalist düşünme vardır. Şimdi... <gülüyor> Yani kimsenin kimseye kabahat bulmasına da gerek yok. Şimdi bu ülkede bir hastalık daha var. Şimdi ben böyle anlatıyorum ya bazıları böyle kendilerine deşar sağladım diye çok hoşlarına gidiyor. Şunu bilin ben kimseye deşar sağlama, kimseyi tatmin etmek duyguları için konuşmuyorum burada. Ben bilsem ki bu ülkenin yüzde yüzü bana karşı olacak, beni sevmeyecek, ben gene bunları anlatacağım. Kimseyi tatmin etme derdim, kimseyi yaranmak derdim de yok. Allah'tan bir fırsat çıktı, verdi bu kanal, ben anlatıyorum. Ben kayıtlara geçiriyorum, bunlar kıyamete kadar gidecek. Beni kime eleştirmiş, pek de yok zaten, sağ olsunlar takdir ediyorlar. Ayrı bir konu ama, evet, şimdi bizim insanımız şunu zannediyor, Kendisini hep hariç tutuyor. Yani ben dediğim zaman ki bakın bizim toplum böyle biz böyleyiz yani. Düşünmeyi yapmıyoruz. Maddeciyiz. Manacı değiliz. Evet diyor hocam öyle. Benim dışımdakiler öyle. Benden başkası. Hı hı. Ama şunu bilin ki herkes bunu yapınca herkes öyle oluyor. Herkes bunu yap yani buna sahip değil. Çünkü herkes öyle, kendini hariç tutuyor. Yok kardeşim, kendin yapacaksın. Başta ben kendim, ondan sonra da kim duyuyorsa o yapacak bunu. Yoksa patinaj yapa yapa ufalanıp gideriz. Ben sadece benim bu eğitimlerimi almama, İmkanı sağlayan bu devlet ve millettir. Ben bu devletin hep burslarıyla, maaşlarıyla, yurt içinde, yurt dışında çok sayıda eğitim gördüm. Görevler de yaptırdı bana yurt içinde, yurt dışında. Hı hı. Ki yetişsin diye. Yani bir ülke bir evladının için yetiştirir. Ya bir gün gelir, gelsin de buraya katkısı olsun. Ben de bu vebalden kurtulmak için bunu yapıyorum. Bundan dolayı ne bir e, iyilik ne bir e, ücret e, beklemiyorum. Hı hı. O nedenle ücret beklemediğim için de kimsenin kötülemesinden, yermesinden de endişem, derdim yok. Evet yani. Şimdi suçu hiç başkasına bulmayalım. Suç kendimizde ben tabi siyasete fazla girmek istemiyorum hiç girmem aslında da fakat bu felsefenin konularını anlatacağım şimdi felsefenin konusu olmayan hiçbir konu yoktur felsefe her şeyi konu edinir hı hı. kişi olarak beni bedenimi çalışmasını dini eğitimi sosyal yapıyı tanrıyı siyaseti yöneticiyi yönetileni anayı babayı evladı karıyı kocayı Varlığı, ahlakı, yani aklınıza ne geliyorsa hepsini konu edinir. Kendi sistematiği içerisinde efendim kişicilik yoktur. Onu irdeler ve adını koyar. X-ray cihazı gibi röntgenini çeker olgu, obje ve olayın. Adını koyar, sen ondan sonra istediğin kadar debelen. Şunu söylemek istiyorum felsefi açıdan. Ey halkım! Bu siyaset anlayışı, yapısı bizde olduğu sürece biz hiçbir zaman huzura, refaha, felaha ulaşamayacağız. Bizim kişilerle işimiz yok. Hı hı. Bu bir toplumsal yapıdır. Bu toplumumuzun yapısıyla ile biz İleri dünya ülkelerinin sahip oldukları teknolojik aletlere efendim, ülkemizin arazilerini e, bina yaparak imar rantı ile e, zengin olup elde edebiliriz. Ama onun kafa yapısını hiçbir zaman elde edemeyeceğiz. Çünkü bu kafa yapısı onları hem icat eden hem insanına huzur ve mutluluk sağlayan biz kendimizi kandırıyoruz. Onlar mutlu değilmiş. Ne değilmiş kardeşim? Ne biliyorsun değil. Bizim yaşadığımız problemlerin %90'ı orada yok. Kanun ve nizam egemenliği diye bir kavram var. Bunu kurmuş, orada egemen kılmış, Hoş oranın insanları da %100 erdemli değildir. Ama o bir bulut gibi toplumun üzerine konan, yerleştirilen, çöktürülen o toplumsal ahlak ve kolektif bilinç dediğimiz o kavrama karşı hiç kimse aykırı hareket edemiyor. Burada isteyen istediğini yapıyor ve yapabiliyor. Buna hem kişi e, birey yönetilen açısından hem de devlet sisteminin uygulaması açı, uygulanması açısından felsefi olarak el atmamız gerekiyor. Yoksa ülkemizi yiyerek geçiniyoruz. Bakın bugün bu ülkede dışarıdan kuruş kazandıran yok. İhracat yapanlara da söylüyorum. Birazcık onun da felsefesini yaptığımız zaman... İhracat yapanlar da dışarıdan buraya para kazandırmıyor. Yine devletten aldığı KDV iadeleri şunlar bunlar ve devletin sağladığı efendim diğer fiyat e, kolaylıklarıyla montaj yaparak dışarıya bir şeyler satıyoruz. Sonuçta ülkenin overall genel e, kazancını, yaptığı işin değerini belirleyen dış ticaret dengesidir. Eğer siz yılda 300 milyar dolar ithalat, 150 milyar dolar ihracat yapıyorsanız, bu 50 yıldır, 100 yıldır böyle yani. Siz para kazanmıyorsunuz. Siz 2 liraya mal ettiğinizi 1 liraya satarak geçiniyorsunuz. Evet, hocam. Peki bu aralık açık nerede birikiyor? bir yerde birikiyor. Evet. evet bir araya gideceğiz. Tamam. Kısa bir ara. Aranlardan buradayız. Yapan kişilerin ülke bir şey kazandırmadığını aslında. Buyurun devam edelim. Kimsenin kazandırmadığını çok rahat felsefi olarak baktığımız Hı. zaman söyleyebiliriz. Şimdi bu manevi fikirsel, idesel düşünmeye bu toplumun ulaşması lazım. Bakın bu toplum buna ulaşamayınca hem Açlıktan, efendim, huzursuzluktan yırtınıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ee, hem de bunu yapması gereken bu, bunu yapayım demiyor. Herkes başkası yapsın. Hatta okullarda e, bize hazır versinler bunu. Bu formül, matematik, fizik formülleri gibi hazır değil. Bunu kendimiz yapacağız. Şimdi bunu yaptığımız zaman, hakikaten yani manasal, anlamsal düşünemeyen insanlardan maneviyat da beklemeyin yani. İlahilik, dindarlık beklemeyin. Onun dindarlığı gene materyalist olacak, maddeci olacak. Her şeyi maddeyle algılayabiliyor çünkü. Şimdi bakın, insanları, sahip oldukları birikim, insani değer, kalite, erdem gibi e, niteliklerle algılayamıyor insanları. İnsanları ne ile algılıyor? E, makam, mevki ve ümvanlarla algılıyor. Buna biz nominal toplum diyoruz. Reel toplum değil yani. Reel haliyle algılayamıyor. Şimdi bu olmayınca ortalık beton doluyor. Bina başka bir şey yok yani. Bak, bakın çok latif, aslında manevi olan havayı bile betonla dondurarak bina yapıyoruz. Bu zaman havayı algılayabiliyoruz. Ve onu satarak da geçiniyoruz. Şimdi ben felsefi olarak bir ufak hesap yapayım bakın. Bir ufak hesap söyleyeyim size. Biz öyle 5 lira, 10 lira, 100 lira, 1000 lira, asgari ücretle, şunlarla, bunlarla meşgul olurken, demin dedim ya yılda bu ülke 300 milyar dolar ithalat yapıyor. Buna %10, %20 yani 100 milyar dolar da kar koyun. Çünkü o mal içeri geliyor ve burada satılıyor. Yani yılda 1,5 trilyon Türk lirası e, trilyon da kentrilyon aslında. E, katrilyon da değil yani. E, kentrilyon 400 milyar doları dörtle çarpın <gülüyor> uçan benden istemeyin öyle şeyler eyvah eyvah <gülüyor> şimdi bu, bu ülkede bu kadar para bu ülkenin insanından alınıyor satılıyor çünkü peki bu ülke ne kazanıyor yılda Değil mi? peki bu ithalatı ve satıcılığını yapan kaç kişi birkaç bin kişi Birkaç bin, 80 milyonlere, birkaç bin kişinin nere? Kim yapıp Onun için kim bu ülkede çok önemli? İktidara kim gelirse onun adamlar ancak bu ithalatı yapabilir. Hem yani bugün için söylemiyorum. Genel olur Bugün de öyle, dün de öyle, daha önce de öyleydi. Yarın da öyle olacak. Onun için kim başbakan Cumhurbaşkanı en yetkili olacak. Bu ülkede çok önemlidir şartlarını tutan herkes fırsat eşitliğine sahip değildir. Böyle bir şey yok bu ülkede. Ama ileri dünya ülkelerinde halkı manevi düşünen anlamsal, kavramsal düşünen, kavrayabilen e, insanların olduğu ülkelerde bunları yapamazsınız. Onun için de orada kim gelmiş kim gitmiş hiçbir önemi yoktur. O nedenle ey toplum eğer insan gibi yaşamak istiyorsan önce sen beşeri insani düşünme yapısına ulaşmak zorundasın maddeci materyalist e, düşündüğün sürece sürekli maddi tokat yiyeceksindir yani şimdi hani bunları söylerken efendim bizde genelde şey vardır e, işte kadınlar cuma namazından muaftır yani kadınlara böyle e, ayrı falan düşünülür. E niyeymiş efendim? Kadınlar e, ben düşünür olmaz gibi e, böyle anlayışlar da vardır. Bu da yanlış öyle bir şey yok. E, i̇şin garibi burada tabii bir de şu var. Yani bu gibi çağdaş çizgiye göre bizde eksik olan şeyler ri, sanki toplum Kur'an'da öyle söylüyormuş diye yapıyor veya yapmıyor diye düşünüyoruz. Alakası yok. Kimsenin Kur'an'a baktığı yok. Kimse bir şeyi yapacağı zaman Kur'an'da var mı yok mu diye bakarak yapmıyor veya yapmamazlık etmiyor. Kendi içinde bulunduğu yapısının Kur'an olduğunu zannediyor. Efendim biz gidiyoruz Kur'an'da yok kadın erkek eşitliği vardır yoktur. Yok o yoktur bu vardır. Buna gerek yok. Hı hı. Sen öncelikle insanının e, algı kalıplarını bir yükselt, bir çağdaşlaştır. Çağdaş e, değerli düzeyine bir getir ondan sonra bakın ilk filozofların bu bizim Tales'lerden yetişti onlar e, ve onlar da iki asır sonra Yunanistan'daki felsefenin kurucuları olduğu Sokrates, Aristo gibi ki özellikle Sokrates'tir ilk. Onun felsefe hocaları kadındır. Tabi hatta bizim milletli yani e, Aydın'ın Didim'i orasından olan Aspasiye denen bir kadın. Çok duymuyoruz hocam aslında. Gölgede mi kalıyor kadınlar bu konuda? Yani kadınlar kendilerine sahip çıksınlar. Hı hı. Yani her şeyi e, zaten erkeklerle uğraşmaktan gına get, get, gel, geldi bize hı hı. Evet, bir de kadınlarla uğraşmayalım yani onlar da kendileriyle kendileri uğraşsın ee, rahibe mantinealı güney e, yarımadasında moranın güney yarımadasında mantinea diye bir yer var oralı bir rahibe bakın o zamanın kilisesinde din kadını diotima diye bir kadın bu da e, şeylerin hocalarından Sokrat'ın hocalarından. ilk filozoflar. Yine hocam, size buradan bahsetmiştiniz. Eşi de filozoftu değil mi? E tabi. Tabi. Şimdi o nedenle düşünerek hareket edelim. Bakın eğer ki insan iki yapıdan oluşuyor. Allah'tan bu bayağı yerleşmiş ülkede. Şimdi daha kolay anlaşılıyor ve anlatabiliyoruz konu. Biri hayvansal yapısıdır. Öbürü insani beşeri yapısıdır. Hayvansal yapı bu bizim et kemikten oluşan bedenimizdir. Biyolojik yapı. Hormonlarla çalışır. efendim. Bu hayvanlık üretir. Başka bir şey üretmez. İnsanlık üreten yapımız bizim beşeri yapımızdır. Bu insanda doğuştan yoktur. İlk insanlıkta da yoktu. İnsanlık bunu icat etti. İnsana monte etti. 5 milyon yılda gıdım gıdım geliştirdi ve bugünkü düzeye getirerek işte televizyonu, işte sinyalle, dijitle görüntü, ses iletimini, işte interneti, işte daha önümüzde arabayı, motoru falan icat etti. E bugünkü beşeri akıl. Hayvani akılla bunlar üretilmez. Ve beşeri akıl ve düşünme bu ülkede hiçbir zaman öğretilmedi bugün de eğitim sisteminde yok ve biz buradan icatlar bekliyoruz ya kimi kandırıyoruz kardeşim kimi kandırıyoruz ha, dua etsinler ki bu ülkenin filozofları yok da bunların incini cincini ortaya koyup ha, anlatmıyorlar şarkı. sen bu safsatayı git ileri dünyada yüzlerce binlerce düşünürün ve bilim insanının olduğu dünyada söyle bakalım ...o ne ale memleket... ...bulduk bir e, memleket... ...efendim... ...çabansız memleket... değneksiz geziyoruz... ...hepimiz ama... ...en büyük kötülüğü kendimiz kendimize yapıyoruz... ...bakın... ...bir insanın en büyük sahibi... ...kendisidir... ...kişinin kendisidir... ...şimdi tabi biz... ...her şey yüzeysel... ...sıl... ...ve e, duygulara hitap ederek... ...algıladığımız için mesela çok güzel bir e, Hz. Peygamber'in sistemi var sahabe sistemi hiç yan var mı bunun bakın sahabe sisteminin felsefesini yaptığınız zaman neler çıkıyor sahabe arkadaş demek fakat Arapça'da arkadaş anlamına gelen en az 50 tane kelime var halil, rafik, sadik fakat Hz. Peygamber sahabe kelimesini seçti. Ve bunu terminoloji yaptı. Çünkü sahabe kelimesinde aynı zamanda sahiplik e, anlamı da var. Ama bu sahabe sisteminde bir şeye sahip olmak için değil sahip çıkmak için uğraşmak vardır. Şimdi herkese Sahabe sahabe o sahabeyi bu sahabeyi bol baharatlı, acıklı, arabeskli, acılı, efendim, duygusal anlatarak bu anlatarak, sahabeye e, sahip çıkmak yerine sahip olmak için yapıyoruz. Ve bir şeye sahip çıkmak için değil yani bu ülkeye, bu topluma, bu ülkeye sahip olmak için yapıyoruz ondan sonra da bizden daha dindarı yok yok kardeşim bakın sahabe sistemini bile materyalist algı ile algılıyoruz çünkü maneviyatçı değiliz anlamcı değiliz manacı değiliz bakın tabi felsefe her sözü yani üç kelimelik bir cümleyi üç adımlık bir hareketi öyle bir irdeler ki onunla 500 sayfa kitap yazar. Onu o söz hakkında ve onu söyleyen hakkında. Mesela bir tane daha örnek alalım. Hani metal yorgunluğu lafı var. Evet. Son günlerde çok sık duyuluyor. Evet duyuluyor. Felsefi olarak baktığınız zaman metal yorgunluğu yok. Metal yorgunluğu diye bir şey yok. Bir şey çalışıyorsa kırılmadıysa meta yorgunluğu diye bir şey yok o devam ediyor halen var. Onun yerine meta doygunluğu demek lazım. Meta doygunluğu. Bu meta ile meta feşit fetişizmi de deniyor ona felsefede. Meta ile dolduğun zaman her tarafın çakılıp kalıyorsun. O zaman hareket edemiyorsun. Bu materyalizm, mate, maddecilik metafeticizmi çok tehlikeli bir şeydir Allah muhafaza şimdi tabi e, çok teknik konular aslında e, yani e, fakat hep bana onu söylüyor e, gör, karşılaştığım kişiler hocam biraz daha kolaylaştığını bizim anlayacağımız Hı. şekilde ancak bu kadar yapabiliyoruz. Şimdi mesela felsefenin de biraz e, tanımını yapmamız lazım. Felsefe din ilişkisini ortaya koyabilmemiz için hı hı. dini tanımlamamız lazım. Bunlar hep teknik bilgiler. Şimdi herkes din din diyor, din nedir diye soruyorsunuz, bilen yok. Bilen yok. Hadi bıraktık felsefeyi. En çok konuşulan konu değil mi? Din. Yani din din din diyor herkes. Siz de soruyorsunuz bazı programlarınızı. Siz Hı -hı. de bizim programlarda herkes en çok kullandığı konulardan biri de akıldır. Hı -hı. Akıl akıl akıl diyor. Sorduğunuz zaman hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi onun için e, bu maddeci düşünen, bakın maddeci düşünen, manevi yani felsefi düşünemeyen insanlar... E, genellikle zaten düşünemeyen insan istediği kadar bilgi sahibi olsun o cahil kategorisindedir. Cahildir. Cahil, yani bilgin olmak ayrı bir şey. Yani bir şeyi bilmekle cehalet gitmiyor. Cahillik eğer kendin düşünerek bir fikir, bir bilgi üretmemişsen sen cahilsin. Şimdi dolayısıyla bu cahil kişilere dikkat edin bakın. Ee, ve hemen hemen herkeste de var. Başkasına iki şeyi verir. Ama iki şeyi de veremez. Verdiği şey biri dindir öbürü akıldır. Herkes başkasına din ve akıl verir. Hı hı. Ama bir felsefi fikir bir bilimsel bilgi veremez. Ve şimdi herkese akıl ve din veren kişiden para isteyin bakın size para vermeyecektir. Şimdi felsefi açıdan baktığınız zaman aklını kendi parasından daha az değerli gören kişinin verdiği aklı alma. Zaten o size sana e, değersiz gördüğü bir şeyi veriyor. Hı hı. O parayı değerli görüyor, onu vermiyor. Vermez. Onun için o aklını aslında değersiz görüyor. O zannediyor ki çok akıllı. Hayır, akıl verdikçe ne kadar akılsız or olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi, şunu bilelim. Bu felsefe diyoruz ama sistemli düşünme yani. Sistemli. Evet. Biliyorsunuz, Felsefe çıkana kadar 5 milyon yıl insanlık yine düşünme yapıyordu. Hı hı. Ama bu düşünmesi sistemsiz bir düşünmeydi. Sistematik değildi. Hayal taahhül ile kurguladığı şeylerdi. Beş duyu organlarıyla çıplak olarak algıladığı inputları, verileri kendine göre sofistik düşünmeyle kurgulayarak ürettiği şeylerdi. Ne zaman bu milattan önce 1000'den itibaren sistemli düşünme ve aynı zamanda da bilim adamıydı onlar. Sistemli bilim çıktı. Bunların hemen hemen hepsinin safsata olduğu ortaya çıktı. Zaten safsat oldukları belliydi çünkü hiçbir şey üretemedi o bilgi ve o fikirler. Hele 18. asırdan sonra tümden çöplüğe atıldılar. Nedenle 18. asır sonrasını insanlığın çok iyi öğrenmemiz lazım. Değerleri, kuramları, kavramları, sistemleri, kurumları, ideolojileri, fikirleri, bilimsel bilgileri öğrenmek, onlarla oluşmak ve onlar gibi ürünler verebilir hale gelmek şarttır diğeri bizi avutur buna istediğin kadar din de o da aslında gerçek din de değildir din diyerek de gerçeği değiştiremezsin şimdi bakın din adamları ile filozofları kıyaslayın yani ben bu ülkedekilerini kastetmiyorum efendim, felsefe piyasasında bir bulgu bulmaya değer malzeme olarak da görülmüyor İnsanlığın kini söylüyorum. Din adamları hep kendileri için çalışır. Filozof ve bilim insanlar hep başkaları için çalışırlar. Dolayısıyla kendisi için dan uzak dur. Çünkü seni de mutlaka şey yapacaktır, yiyecektir. O doğal e, yaşamda, yaban hayatta, orman döneminde yaşadığı insanlığın avcı toplayıcısı gibidir. O ilkel avcı toplayıcının modern versiyonudur. O gün o başka şey topluyordu, ilkel avcı. Bu başka şey avlıyor. Ama yine bilin ki ilkel avcı Allah'ın verdiği doğadaki ürünleri avlıyordu. Bu modern avcı sömürgeci deniyor ona. Bu insanın ürünlerini avlar. Anlatabildim mi? Hı hı. Bu çok önemlidir. Evet. Onun için çağdaş avcılardan uzak durun. Yok efendim sana şunu verecek. Dikkat edin mi hiç kimse cebinden bir şey vermiyor. Herkes devletin nimetlerini vermek vaadini yapıyor. Kardeşim devletin nimeti senin değil ki. Milletin neden sistemi uygulayıp da şartlarını kim tutuyorsa tutturuyorsa fırsat eşitliğine sahip değil ki. Kardeşim ben bunu anlayamıyorum yani. Bir kişinin iki dudağı ile inisiyatifi ile keyfi kararı ile milletin devletin öyle mi? Malı mülkü hak etmeyenlere hak bile fırsat eşitliği göz ardı edilerek imtiyaz ve ayrıcalık sağlanarak veriliyor kardeşim 300 milyar dolar ithalatı kimler yapıyor ben buna bakarım kaç bin kişi yapıyor herkes yapabiliyor mu bir gecede bir gemi mal getiriyorsun 100 milyon liralık zengin oluyorsun niye hayvancılık yapalım ki niye tarım yapalım benim işim kişilerle değil kardeşim. Benim işim olgu, obje ve olaylarla. Çünkü felsefe olgu, obje ve olayı anlamak ve kavramaktır. Felsefenin tanımı budur. Bu hepimize lazım olan bir şey. Eğer kavrayamazsan şu seçim mitingleri ileri ilkelerde neden yok? Neden yok? Binlerce insan topla bir kişi onlara empoze, bunun şeyhlikten ne farkı var kardeşim? Hep şeyhliğe atar tuturuz, tutarız. Ben de atar tutarım ben, ama felsefi bilimsel olarak hı hı. onu e, yadırgarım, yani e, eleştiririm ve değersiz görürüm. Kardeşim bu ülkenin e, şehlere mensup olanı nüfusun yüzde beşini geçmez. 5 milyon 4 milyon %95'i nerede? Ne yapıyor? Ne farkı var? Ne farkı var arkadaş? İkisi de aynı düşünme yapısında. Nedir bu düşünme yapısı? Bakın insanda iki türlü kavrama vardır. Yani bunları anlattım ki debriyaj açılsın da bunu alsın vitesi. Çünkü debriyaj açılmadan, debriyaja basmadan Vitesi almıyor araba ve yürümüyor. Bakın, insanda iki tane e, algılama ve kavrama yetisi vardır. Biri pasos, yani duygularla, yani doğal, e, hormonal, animal e, aygıtlar. Öbürü de logos, yani beşeri akıl ile kavrama. Akıl insanda iki taneydi aynı zamanda biri biyolojikti. Evet. Ona elin oğlu brain İngilizce'de yani beyin diyor. Bu nörolojik bir şey. Biyolojik bir şey. Bu her canlıda var. Hatta bitkilerde bile var. Ama bu logos sadece insanda var. Ama her insanda yok. Yani şu icatları ki loji yani teknoloji de Logos dediğimiz bu beşeri akılla yapılan icatlardır. Lojik icatlar. Şimdi lojik icatları yapan da da logos olacak. Onları yapamayanlarda da logos var diyeceğiz. Böyle bir şey olmaz. Evet. Biz bugün en çok eksikliğini duyduğumuz şey işte bu logos. Logos evet. Bu logos, logos tabi. Beşeri akıl ile Kavramadır, algılamadır. Ama bu logos ilk beşeri akıldır. Aslında yani ilk sistemli beşeri akıl. Felsefenin ilk çıktığı zaman konan attır. Bugünkü gelişmiş olan beşeri akla reason, ration, rasyon deniyor. Ve dolayısıyla aslında bugünkü e, modern, yeni ee, felsefi fikir, kuram, kavram, bilimsel bilgi ve teknolojik icatları yapan aslında bu logosu değil. Çünkü o logos akıl onu yapamamıştı. Ancak bugünkü reason ration dediğimiz akıldır ama o e, ona terminolojik olarak e, akılla üretilen bilimlere lojik bilimler diyor. Sosyoloji, teknoloji gibi. Anlatabildik mi? Dolayısıyla felsefe yani düşünme logosla yapılan sistematik kavramadır. Şimdi patosla algılayan bir şey duyduğunda veya gördüğünde ağlar ya da üzülür. Ağlar. Hı hı. Ama logosla algılayan kişi ağlamaz, üzülmez, sevinmez anlar. Ha, pasosla çalışan ağlar logosla çalışan anlar. Ve bu çağ anlama çağıdır. Hı hı. Ağlama çağı değildir. Çünkü kimi ağlayacaksın? Ettin kendi kendine kimi ağlayacaksın? Ne geliyorsa başına senin kafandan dolayı geliyor. Bunu bil. Elbette toplumsal kafa da çok önemli. Yani toplumsal kafa yok olduğu zaman o ülkede kafası olan insanlar da mağdur oluyor. Oluyorsa o da uğraşacak demek ona görev düşüyor. Toplumu yukarıya doğru çıkartacak. Filozoflar niye yazdılar konuştular? Yoksa sadece kendilerini geliştirirlerdi, yazarlar bırakırlardı giderlerdi. Hayır. Aynı zamanda da konferanslar vermişlerdir. Anlatmışlardır. Halen de anlatıyorlar. Çünkü sonuçta bu insanlarla birlikte yapılabilecek bir şey. Eğer insanlar o düzeye gelmezse ya bir şey yapılamaz. Dolayısıyla aman hocam bunu kimseye söyleme ne olacak? Ya ne derler? Daha önceki programlarda söyledik. Hı hı. Düşünen insan bilim insanı gerçek. Kimin ne dediğine bakmaz. Ne demek? Kim ne diyecek? Ya o diyecek kimse senden aşağıdaysa hiç bu konuları duymamışsa hiç bu tarakta bez olmamışsa hiç dirsek çürütmemişse hiç mürekkep yalamamışsa gene yani onun söylemesinin benim için ne önemi olur? Ha benden yukarıdaki söylüyorsa o üst söyler ve beni de yukarı çıkartır. Ama benim aşağımdaki nin söylemesi Beni aşağıya indirmek içindir. Yukarı çıkarmak için değil ki. Çekinme sen de. Ama o niye çekiniyor biliyor musun? Onun da ondan farkı yok da onun için. Yani çekiniyorum diyen kişi çekindiği kişiden farklı değil. Aynı düzeyde aslında. Bakma ünvanlar makamlar almıştır. Hı hı. Uydur kaydırla. efendim. Ama şey düzeyi aynıdır. Hard diskinin rem ve biti ikisininki de külöbittir. Aynıdır yani. Şimdi felsefe genelde 3 çeşittir. Bakın burada da değineceğim bu ülkenin bir hastalığını yine. Biri felsefe tarihidir. Öbürü teorik felsefedir. Öbürü pratik felsefedir. Felsefe tarihi Aristo ne dedi? Eflatun ne zaman öldü gibi onun bunun dedikodusudur. Yani filozofların dedikodusudur. Halihazırda okullarda öğretilen. Öğretilen bu. Hı hı. Bunun ötesine gidilmiyor. Herkes felsefe tarihçisi. Yüzlerce, binlerce felsefe tarihçisi var. İkincisi teorik felsefe. Ha, ona da razıyız. Asıl ideal olan o değil. Bir sonrakisi ama teorik felsefe yapan yok. O bile yok. Başkalarının yaptıkları felsefeleri okuyup anlayandır. Bakın. Okuyup anlamaktır. Başkalarının yaptığı felsefeleri. Şimdi genellikle biz başkalarının yaptıkları felsefeleri ve onların eserlerini genellikle ne söylediklerini öğrenmek için okuruz. Halbuki ne söyledikleri elbette önemlidir ama bizim gibi ee, düşünme öğrencisi olanlar için toplumlar için nasıl söylediklerini öğrenmek amacıyla okuması lazım ne söylediklerini öğrenmek amacıyla okursak işten kaçıyoruz demektir ama ne işi düşünme işi ama nasıl söylediklerini öğrenmek için okursak düşünme işine altına gireceğiz, gireceğiz diye okuyoruzdur işte biz hep iş çıkmasından kaçarız. Onun içinde kolay yollarla ve kestirme yollarla bu zor işleri yapanların ulaştıkları düzeylere, huzura, refaha, bolluğa, sisteme, düzene, insaniyete, medeniyete, erdemliliğe nail olacağız. Öyle mi? Yok böyle bir şey. Hele bu çağda hiç yok. Üçüncüsü pratik felsefedir. Bakın bu felsefe yapmaktır. Ben dahi halen felsefe yapamıyorum. Kendimi görmüyorum. Yani ben kendimi en fazla 15-16. asırdaki o teolog filozof çatallaşmasının hı hı. başladığı yeni yeni. O aşamada ancak yani en fazla görebiliyorum kendimi. Ondan sonra ve hele bugünkü düzeyde ve düzlemde bir sürü filozof var, onlar gibi felsefe yapamıyoruz. Yapan da okuyamıyorum Türkiye'de, yok yani eseri yok. Hep tercüme ediyoruz. Şimdi hakikaten felsefe zor bir iştir. Şimdi biz şu soruyu sorma, sormuyoruz hiç ya Thales, Sokrates bunlar ilk filozoflardı. 2500 yıl önce hadi bugünkü düzeyde filozofumuz yok peki neden ilk ilkel filozof Sokrates ve Thales gibi bir filozofumuz yok diye neden sormuyoruz neden sorgulamıyoruz Bu soruyu soralım evet soralım şimdi Arthur Schopenhauer bakın 19. asır filozoflarında şöyle diyor felsefeyi tanımlıyorum felsefe yüksek bir dağ yoludur ıssız bir yoldur ve yukarı çıktıkça daha da ıssızlaşır bu yolu her kim izlerse hiç korkmamalı, her şeyi geride bırakmalı ve kış karında güvenle ilerlemelidir. Kısa süre içinde aşağıda kalmış dünyayı görecektir. Kumsalları ve bataklıkları gözünün önünden kaybolup gidecektir. Düzgün olmayan noktaları düzelir. Yırtıcı sesleri artık kulağına ulaşmaz. Kendisi her zaman saf ve serin dal havasındadır artık ve güneşi görür. Oysa aşağıdaki herkes gecenin karanlığıyla kuşatılmıştır. Bakın burada filozofun karşılaşacağı zorlukları da anlatıyoruz. Evet. Ama yapacaksın. Yaparsan var. Yapmazsan yok. İstediğin şeyi yapacaksın. Yapmadığın şeyi isteme. Yaptığın şey de kaybolur diye korkma. Sen yeter ki yap. Yeter ki yap. Şimdi filozoflar amacı nedir? Ya nereden çıkmış bu kadar engele rağmen hı hı. bu kadar zorluğa rağmen nereden çıktı bunlar? Nasıl çıktılar? Muamma Yani zaten bu işi bir kez yaptın mı bir yola girdin mi artık seni kim ondan alıkoyamıyor ki İçeri düşmelermiş ölme hepsi olmuş zaten gelenleri de pes ettirmemiş bir tadını aldınız mı? Tadını. Onun tadı bambaşka. Biz her şeyde her şeyde tadın maddede olduğunu sanıyoruz. Halbuki en büyük lezzet zihindedir. Bakın ağaçtan bir elma koparırsınız yersiniz. Tadı bellidir. Tektir. Orada tat vardır. Ama ondan hasta yaparsınız, haşlarsınız. İnsan zihni kanalıyla el, insan eli değer ona işte orada lezzet çıkar. İnsan da böyledir. İnsan biyolojik olarak et kemiktir. Herkes aynıdır. Ama zihin kaynaklı insan eliyle işleme girdiği zaman makyajıyla Saç tipiyle, elbisesiyle, endamıyla, edasıyla, sedasıyla, kibarlığıyla, medeniliğiyle, alımlı çalımlı yürümesiyle değil mi? Hı hı. Ne kadar lezzetli oluyor. Niye? Bu saydığım insan, insanın ürünü. Öbürü biyolojik olan beden, doğanın ürünü. Evet hocam çok güzel Gene söylediniz. Gene mi geldi Evet. Şimdi kısa bir ara aranın ardından tekrar buradayız. Çağdaş düşünmeye devam ediyoruz. En son filozoflar nereden çıktı dedik muamma dediniz hocam. Şimdi bir de ne amaçladılar ne amaçlıyorlar filozoflar? <Gülüyor> Şimdi filozofların amacı insanlığın bir hedefi var. Bu e, hedefe ulaşmak. E, bu hedefe ulaşmak için e, sürekli yürümek gerekiyor. Bu hedefe ulaşana kadar bu düşünme durmamalıdır ve durmayacaktır da. Burada şunu aklıma gelmişken söyleyeyim e, gençlerimize. Şimdi... Bu düşünme işlemi bugün de batı dünyasında yapılıyor. Diğer ülkelerin hiçbirinde net söylüyorum henüz bu konuda bugün bir e, görünen bir e, örnekleri yok. Dolayısıyla felsefe ve bilim e, kitabı okuyalım dediğimiz zaman yine batı dünyasının kitaplarını okuyoruz. Hı hı. Fakat oralarda bu bilim ve felsefe düşünme yolunda bir yorulmanın varlığını görüyoruz. Dolayısıyla yeni insan kaynağına ihtiyaç duyulmaya başlandı başlanacak, tam duyulmadı henüz. Bu ihtiyacı karşılamada en uygun ülke Türkiye'dir. Bunun iki sebebi var. <gülüyor> Biri batının hemen dibinde olmasıdır. İkincisi ve daha önemlisi bu akılcı ve bilimsel düşünme dediğimiz çağdaş düşünmeyi yüz yıl önce Atatürk'ün bu ülkeye tanıtmasıdır. Henüz o alanda bu e, bir aşamaya ulaşamadık. Maalesef halen e, bunun ne olduğu ve nasıl yapıldığı da bilinmiyor. Ama zarla ve zorla da olsa eğitim sistemimizde bunların ürünleri en azından okutuluyor. Hı. Yani sonuçları ile de olsa zihnimiz bir tanışma yapmış. Ama bu e, o mekanizma ve sistemle zihnimizin oluşması lazım. E, bu nedenle Türkiye'nin gençleri eğer bu düşünme işini bu çağlarda üniversiteyi özellikle bitirene kadar yapabilirlerse oralara tabiri caizse kapağı atarlar. Önce kendilerini kurtarırlar sonra da toplumlarını seviyorlarsa oradan da toplumlarına bir hayırları, faydaları olur. Yoksa biz bu gidişle yük giderek daha da ağırlaşıyor. Bu 80 milyonu bizim taşımamız mümkün olmayacak. Değil şu anda. Taşıyamıyoruz da zaten. Çünkü 80 milyonluk ülkelere bakıyoruz. En az on binlerce düşünürü ve bilim insanı onları ancak taşıyabiliyor. Bizde ben bildiğim yani rakamda vermeyeyim de e, e, o düzeyde yok yani onu biliyorum. Hı hı. Hocam bu arada e, kitabınızı göstereceğim çünkü hı hı. soran çok fazla insan var. Şöyle kitabınızı göstereyim ismini. Şimdi bu kitabımızı baştan sona peş peşe dikkatli okumaları gerekir. Hı hı. Çünkü ben orada 5 milyon yıllık bir insanlığın düşünme güzergahını olabildiğince özetleyerek e, yazmaya çalıştım. İnsanlık nasıl bugüne gelmiş? Yani bir birey olarak, kişi olarak bile e, bu aşamaya gelebilmemiz için o aşamaları kendi içimizde Yaparak basamak basamak gelmeye çalışmamız lazım. Yani bunları baypas ederek hemen bugüne monte olalım dersek bu geçmiş o boşluk ve o bağlar, ayak bağları bizim her an karşımıza çıkıyor, var zaten çıkacaktır ve bizi hep sekteye uğratacaktır. Dolayısıyla Türkiye bu problemi de yaşıyor. Yani gecikmiş eylem ve geçmişe dönüş diye bir kavramlar var felsefede. Ee, şimdi biz hemen hemen her alanda e, gecikmiş eylemler e, yaşıyoruz. Ve zaman geçtikçe ne kadar geç e, bu gecikmiş eylemi yaşamaya çalışıyorsak, o kadar uzun süre geriye giderek yaşamaya çalışıyoruz bunları. Bunlardan da kurtulmak lazım. Ama bu yolu yürüyerek kurtulunur. Atlayarak, zıplayarak kurtulunmuyor. O nedenle toplumumuzda kendine güvensizlik var. Çünkü çağdaş anlamda, çağdaş değerde hiçbir ürünü yok. Bir felsefi fikir ürünü yok, bir tane bilimsel bilgi, bir tane de teknolojik icadı yok. Dolayısıyla kendine bir güvensizlik var. Dolayısıyla toplumun bu hard diskini bir an önce yükseltip bazı şeyler en azından felsefi fikir olur, sistemli bilimsel bilgi olur ve hiç kimsenin yapmadığı bir teknolojik icat olur e, yaptıralım da bir güven gelsin kendine gelsin o zaman geçmişe gidip de geçmişle övünerek avunmayacak şimdi hep geçmişe gidiyoruz yani bugünkü problemlerimizi geçmişteki problemlerle çözmeye çalışıyoruz ya bu çok yanlış yani Türkiye'de işte bu cemaat tarikattan dolayı yanlış din anlayışı diyoruz. Bunu anlamak için bin sene bin beş yüz sene önceki fırkalara mezheplere tarikatlara gidiyoruz. Anlayamazsın kardeşim. Çok farklı. Bir kere bugünün Türkiye'sindeki e, dini denen oluşumlar dini oluşum değil ki dinsel oluşum değil dolayısıyla dinin sorunu değil onlar onlar başka alanların sorunları şimdi burada siyasal sorun da var bir devlet düşünün yüzde beş cemaati yüzde beş cemaatçiler bunları yok etmek için veyahut da güya efendim Pasifize etmek için devlet kendi din teşkilatını kurmuş, yüzde 95'i devletin din anlayışında. Kardeşim nasıl oluyor da yüzde beş bu yüzde %95 95'e egemen oluyor? Soru bu. Ve bu yüzde 95 yüzde beşi eritemiyor. Onun din anlayışı %95'lik din anlayışına galip geliyor. Kardeşim bunları sorgulayalım. Ama neyle sorgulayacağız? İlgili bilim dallarıyla ve ilgili felsefe disiplinleriyle. Kim yapacak? Kim? Eski bin sene önceki kelamcılara, bin sene önceki fıkıhçılara, bin sene önceki necelere giderek çözmeye çalışacağız yazık ediyoruz yazık ediyoruz filozofların amacı dedik hı hı. bir kere var olan olgu obje ve olayı anlamaktır bu var olan olgu obje ve olay üzerinde düşünme işlemi yaparken ve yapmakla akıllarının mevcut çapını genişletmektir Aklın mevcut çapını genişletmekle de var olmayan olgu, obje ve olay icat etmektir. Bugünkü hayat, insanlık hayatı, daha önce var olmayan ve hele doğada hiç olmayan olgu, obje ve olaylarla dönmekte ve yaşanmaktadır. 18. asıra kadar bütün hayat, doğada var olan olgu obje ve olaylarla yaşanıyordu o nedenle o monarşi yerine demokrasi getirildi monarşi çünkü doğada var olan bir siyasal sistemdir tek adam idaresi kuş sürülerine bakın diğer hayvan sürülerine bakın doğada vardır bu ama demokrasi doğada yok bu düşünürlerin oturdukları yerde düşünerek, akıl çaplarını genişleterek, onu da geliştirerek üretmişlerdir. Aynı şekilde ulus kavramı. Bakın, bunu da biz, yani demokraside olduğu gibi, demokrasi de bizim 18. asır öncesi geleneksel, klasik, eski hatta doğal, patos, algı kalıplarına dökerek, algılayarak uyguladığımız gibi ulus kavramını da 18. asır öncesi millet kavramına dökerek algılıyoruz. Millet kavramı doğal bir kavramdır. Bütün hayvanlar kendi cinsleriyle şey yaparlar. Tek cins vardır. Grupta, gruplaşmada, eee tek cins vardır. Biz insanlıkta da 18. asıra kadar tek cins vardı. Ya tek dine, ya tek mezhebe, ya tek etnisiteye dayalı ve onlarla oluşan tekçi bir millet anlayışı vardı. Bu doğal sistemdir. Hı hı. Ama düşünmenin gelişmesi sebebiyle çok farklı düşünen insanların, çok farklı dinlere ve tanrılara hatta tanrı kavramlarına sahip olabilme aşamasına gelmiş insanların oluşturduğu kozmopolit toplumlarda ancak ulus kavramı uygulanabilir. Ulus kavramı tıpkı laiklik gibi tarafsız, bağımsız, nötr bir toplumlaşmadır. Orada tek dini, tek mezhebi, tek etnisiteyi, tek cinsiyeti, tek ideolojiyi, tek sosyal ekonomik gruplaşmayı egemen kılamazsınız. Dolayısıyla ulus, İngilizcesi nation'dır. Nation kelimesine bakın, ne din, ne mezhep, ne de etnisite kokar. Ülke içinde yaşayan herkesin insan olma kriteri ne bağlı dayalı olarak vatandaş olmasına dayalıdır siz şimdi bırakın bir etnisiteyi yani ülkenizdeki bir dini bir mezhebi tümden onların içinde bile bir avuç insanı kendi insanınız olarak görüyorsanız siz kusura bakmayın ama sizinle ulus kavramı olmaz 18. asır öncesinde kalmış insanlarsınız Anlatabildik mi? Hı hı. Dolayısıyla çağdaş kavramları, çağdaş kurumları çağ öncesi kalıplara dökerek, algılayarak uygularsak hiçbir sorunumuz çözülmez. Artık hiç kimsenin dinine, mezhebine, etnisi, cinsiyetine bakılmaz. Yasaktır, ayıptır, irrasyoneldir, çağdışılıktır. insan olmak ...bir de buna hayvan da ekleniyor artık... ...şimdi... ...yani mantıksal açıdan... ...ne kadar saçma olduğunu şuradan anlayın... ...ben dese ki birisi ki... ...daha önce yapıyorlardı onu... ...yani men's world... ...erkek dünyası deniyordu... ...erkeğin dünyası... ...ben sadece tek cinsiyete dayalı bir toplum oluşturacağım... ...sade kadından oluşacak... ...ya da sade erkekten oluşacak... Ne kadar saçma değil mi? Evet. Ama bugün saçma geliyor bize. Dün saçma değildi. Hı hı. E tabi ibadetlere kadınlar alınmıyordu yani. E, padişah olma şansı yoktu. Sadrazam olma şansı yoktu. Erkek dünyası deniyordu ona. Değil mi efendim? Ki yansımaları hala var günümüzde ama e, bu saçma geliyor. Geçmişte diyelim. kalmışlıktan hı hı. bakın şimdi aklınız aklınızın çapını ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız neyi yadırgadığınız neyi yatsıdığınız neyi de benimsediğinize bir bakın kadın erkek eşitliğini sorun mesela kafanızda hani kadınlar erkekle eşit olmak ister de erkek mesela kadınla eşit olmak istemiyorsa bilin ki 18. asır öncesi akıl çapındadır. Cık, onunla iyi bitmiyor. Şimdi bedene ceza uygulamayın. eğer rasyonel, makul görüyorsanız 18. asır öncesindesiniz demektir. Çünkü 18. asıra kadar dünyanın her yerinde cezalar bedensel ve fizikseldi. Bir başkasının bedenine bir başkası ceza uyguluyordu. Devlet eliyle falan. O nedenle akıl çapı genişledikçe bir önceki aklın, aklın çapının rasyonel gördüğü şeyi bir sonraki gelişmiş aklın çapı irrasyonel görüyor. Bu nedenle bugün ki akıl çapı bedene ceza uygulamayı suç yapmış. Vücut dokunulmazlığı diye suç yapmış. Düne kadar bu yoktu. Düne kadar dövmek de suç değildi. Etisenin kemiği benimdi. Falaka vardı. Evet. Kırbaç vardı. El kesme cezası vardı. Kim kimin mülküydü ise maliki ona bu cezaları uygulayabilirdi. Devlet yönetici yönetilenin maliki olduğu için yönetildi, yönettiğine bu cezaları uygulardı. Koca karısının maliki olduğu için, sahibi olduğu için karısını döverdi. Çocuk da ana babanın malı mülkü olduğu için ana baba çocuğunu dövebilirdi. Suç değildi. Ama bugün anne çocuğuna terlik attı diye hapis cezası aldı. Değil mi? Ge geçtiğimiz yıllarda olmuştu bu. Her gün oluyor. Evet. Dövmek yok. Bakın eğer akıl çapınızın... E gelişip gelişmediğini, çağdaş olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız bunlara bakın. Kendinize sorun. Yani yadırgıyor mu yadırgamıyor mu? Yani görünüş görüntü vermek için ya da kendini zorlayarak belki de bedene uygulanan cezayı yadırgarsın. Ama hakikaten aklın yadırgıyor mu? Ona bakacaksın. O zaman anlarsın ki e, sen e, akıl hangi akıl çapına sahipsin? Şimdi bu tür ölçüler e, dinde de var. Mesela hadis-i şerif olarak zikredilir. Önceki ile sonraki halin farklılığı meselesi. Şimdi Hazreti Peygamber'e geliyorlar, diyorlar ki bizim ibadetlerimizin kabul olunup olunmadığını anlamak için, anlamamız için İlla öbür dünyaya mı gitmemiz lazım? Yani ancak öbür dünyada mı bunu anlayacağız? Cık, yok diyor Hazreti Peygamber. İbadeti yapmadan önceki halinle, yaptıktan sonraki halin arasında, iyiye doğru bir değişme yoksa, ibadetin kabul olmamış demektir. Eğer ibadeti yaptıktan sonra, İyiye doğru bir gelişme varsa sende, ibadetin kabul olmuştur. Kendi kendini e, test edebilirsin, ölçebilirsin yani. Gene mi az kaldı vakit? Az kaldı. 15 dakika var. Neyse ne kadarını yaparsak o kadar. Şimdi filozofların hakikaten çok büyük zorlukları var. En büyük zorluğu kendisinden kaynaklanır. Önceki programlarda Engizisyon mahkemelerinden Onlar bahsettik. Dış evet dış Bunun faktör. Iç i̇çte faktör. de var diyorsunuz. Bu sofistik düşünme dediğimiz hı hı. düşünme. Onu e, insanlarımız yine soruyorlar. Onu da bu vesileyle biraz daha açayım. İnsan iki düşünmeden oluşur demiştik. Biri biyolojik düşünme doğal, hormonal olarak var. Hı hı. Öbürü lojik, beşeri düşünme. Bu monte edilmiş bir düşünmedir. insani düşünmedir. Şimdi bu beşeri düşünme insan bedenine kafasına yabancı olduğu için monte olduğu için yabancı hı hı. olarak görülür biyolojik akıl tarafından. Dolayısıyla insan beşeri sistemli kendisinin kontrol ettiği ve yönettiği bir düşünme yapacağı zaman bu biyolojik akıl, münafık düşünme dediğimiz bu sofistik düşünmeyi devreye sokar. Bu sofistik düşünme sizin aklınıza hiç yok yerden bir şeyler getirir. Tabi bunlar hafızanızda vardır. Derinliklerinde, ortalarında bir yerlerinde vardır. Ee, ve o dozajını da çok güzel ayarlar bir tane getirir normal dozajda. Eğer sizi oradan alıkoyamazsa dozaja artırarak sevdiğiniz ve sevmediğiniz, nefret ettiğiniz şeyleri aklınıza getirir. Sizi onunla meşgul etmek ister. Bu sofistik düşünmedir. Bunu geldiği zaman ignore etmek lazım. Reddetmek lazım anında. Yoksa bir kaptırdınız mı ona kendinizi Saatlerce düşünürsünüz, nerede uyanacağınız belli olmaz. İşte filozoflar hele böyle çok zor, karmaşık, sistematik düşünme yapmaya kalktıklarında bu biyolojik akıl, bu fitne fesat sofistik düşünmeyi devreye sokuyor. Onunla savaşıyor. Önce Filozof. onunla savaşıyor evet. tabii. Onunla savaşıyor. Bu vesvese evham da budur yani herkes şunu bilsin vesvese ve evham bu sofistik düşünmenin bizim aklımıza getirdiği lüzumsuz şeylerdir. Bunları anında reddedeceksin. Etmezsen eğer araba kullanıyorsan mutlaka kaza yapacaksındır. Onun için bu tür düşünmeleri belediyeler e, sürücülere Taksicilere, efendim, toplu taşıma yapan şoförlere, e, hatta evdeki ailelere, yani herkese bunları öğretecek kurslar açmalıdırlar. Yani, toplumun, insanların duygularını tatmin edecek, efendim, e, duygu tatmini yani var olanı tüketecek programları biraz aralasınlar da, Topluma bir şey verecek, katacak, toplumu ileri götürecek programlara harcasınlar o paraları. Milletin parası onlar. Böyle hep gösteri, tören, merasim, e, odaklı ve oryantasyonlu e, programları yapmayı da bırakalım yani. Sonuçta bu para bizim paramız. Bunu bilin ey yetkililer. Bu para bizim paramız. Milletin parası. İkinci engel insanların engel olmasıdır. Ne gariptir ki düşünürler insanların hayrı için düşünme yaparlar. Ama nedense hep onlara i̇nsanlar o insanlar karşı çıkar. Din satanlar insanların aslında zararına çalışan insanlardır. Ama insanlar onlara hiç karşı çıkmazlar. Kendisine, çalışana karşı çıkıyor. Niye? E biri kısa vadeli, efendim, e, hem sevap, hem kebap, duble menfaat ad ediyor. Çıkar odaklı. Tabii çıkar odaklı. Öbürü iş çıkarıyor ona. Ondan kaçıyor. Kaç. Kaçtıkça da her gün faturayı Leblebi gibi insan ölümleriyle, efendim maddi hasarlarla öder durursun. Devam eder bu. Devam eder. Bu bitmez, önlenmez, değişmez bu durum. Ondan sonra da hoca ararsın o hocaya, bu hocaya. Bu kader midir, değil midir? Bundan bir mükafat alacak mıyım öbür tarafta? Yok bu tarafta? Sorar durursun. Hiçbir şey değişmez. Evet hiçbir şey değişmez. Halbuki insanlar kısa bir süre şu düşünme zorluğunu çekseler, biraz bir yapsalar onu hem yoluna girecekler hem de zevk alacaklar ondan sonra kendiliğinden çorak tübkü gibi gidecek ve hayatları e, anlam kazanacak, anlam kazanacağı için de lezzet kazanacak. Şimdi kardeşim bir hayat yaşıyoruz buna hayat denmez ki yani. Bu hayat değil ki. Bu işkence, bu zulüm. Kendi kendimize yaptığımız zulüm. Biz hayat yaşamıyoruz bu ülkede. Buna hayat denmez. Diğer taraftan tabii filozofların insanları bilinçlendirme görevleri var. İnsanlar nedense bilinçlenmeyi pek sevmezler. Hep piliçlenmeyi severler. Kim piliç verirse onun peşinden gider. Bilinçlendirmeye çalışanların peşinden gitmez. Ya geçen seneliydi herhalde bir piliç dağıtıyorlardı bedava. Ya 5 lira 5 lira tavuk. Ya o biri almış bir tane, bir tane dağılayım diye birbirlerini eziyorlardı. Bir liralık top dağıtıyorlardı. İki tane, üç tane alacağım diye adam çocukları eziyordu ben. Bu nasıl bir insan? Buna farabi hayvanımsı insan diyor. Felsefe antropomorf insan diyor. Hay, insan görünümlü hayvan diyor. Antropofor insanda deniyor. İnsanlaşmamış halen insanlaşmakta olan hayvan diyor ona. Kardeşim bu felsefe her şeyin adını koyar. Ben şimdi gördüğüm zaman adamın iç kelimelik bir cümlesini, iç adımlık bir hareketini onun hakkında kalitesi, kapasitesi, karakteri, kalibresi. Hakkında 500 sayfa kitap yazılır, yazılır, yazarım yani. Şimdi bakıyorsunuz böyle hakikaten e, müspet e, bir kitap yazacağınız karakteri hakkında 80 milyonun içinde çok az insan var. Kusura bakmayın, söyleyeceğim. Hocam bizi şey yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum ben. Söylüyorum. Öyle değilim de. Göster kendini. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakın o kadar yoğun dinsellik var bu ülkede ve devlet eliyle de enjekte ediliyor. Ya ortalıkta dindarlık yani insanilik, medenilik hakkında hiçbir şey göremiyorsunuz. Ya bazı şeylere Dinin efendim, çok büyük emriymiş gibi aslında gittiğiniz zaman temeline dinin öyle bir emri de yok. Ama onları kendi kimliği yapmış, onları dinin e, omurgası olarak kabul edilmesini istiyor. Ama dinin yani özellikle Kur'an-ı Kerim'in ısrarla yasakladığı kul hakkı yemeği dolandırıcılık yapmayı hırsızlık yapmayı haksız kazanç elde etmeyi hiç kimse önlemiyor o haramdır bunu yapmayalım diyen yok bu nasıl çelişkidir ya bu nasıl çelişkidir kardeşim bakın kardeşim bu toplumun düşünürü olmadığı için kimlikle üretemiyor toplumsal kimlik sorunu da var ben şimdi soruyorum nesin sen diyorum ben Türk'üm diyor. Peki nesin yani diyorum hiçbir cevap yok. Nesin sorusu çok önemli ya hocam bence. İnsanın Şimdi, bütün düşündüğü şeyi ortaya koyabiliyor yani soruyorum. nesin sorusu. Nesin diyorum Müslümanım diyor. Yani nesin diyorum cevap yok. Niye? Çünkü artık kimlik toplumların kendileri tarafından üretilen bir insani fikirlerle, kavramlarla ve kuramlarla ve paradigmalarla oluyor. E düşünürün yoksa bunu kim üretecek? Düşünür üretir bunları. Tabi düşünür olmadığı için, efendim bir de kimlik üretemediği için ya gidiyor bin yıl önceki etnisiteden ya da dinden kimlik yapmaya çalışıyor. Kendin var ediyorsa onun cevabını veriyor. Kardeşim dinden kimlik olmaz. Din kimlik değildir. Çünkü Allah'ın da olsa başkasının ürünüdür din. Senin ürünün değil ki. Sen senin ürünün olabilirsin. Sen kendini üreteceksin. E o da kafayla oluyor. Beden senin ürünün değil ki. Kim bedeniyle kimlikleniyor? Allah'ın ürünü. Niye yetmiyor bize beden kimliği de başka kimlikler ediniyoruz? Bizim ürettiğimiz kimlikler ediniyoruz. Çünkü kimlik senin ürünün olmak zorundadır. Baş Allah'ın dahi olsa başkasının ürünüyle kimlik olmaz. Başına milleti meşgul etmeyin. Kimliksiz kalıyor ve kimliksizliğe devam ediyor geleceğinizden korkulur hem de nasıl korkulur diyor Mehmet Akif Ersoy. Bitti mi? Çok az daha var. Üç dakikamız var. Bir diğer taraftan filozofların en büyük mücadele ettiği kişiler çıkar çevreleri ve halk sömürgecileridir. Halk sömürgecileri. Bunlar dahili sömürgeciler. iç sömürgeciler. Dış sömürgeciler değildir. Dış sömürgecilik o kadar problem değil. Onu biliyorsun. Yeri gelir, dövüşürsün, boğuşursun, yenersin, yenilirsin. Ama iç sömürgeciler en büyük problem. Ve bu toplumun yüzlerce televizyon kanalı var. Sadece bu kanalda toplumu ileriye götürecek, topluma bir şey ekleyecek program yapılıyor. Hiçbirinde yapılmıyor. Hepsi hazırı tüketmek, halkı sömürmek üzerine programlar yapılıyor. Kardeşim ben yaparım, güçlüyüm. Sen kimsin diyemezsin bana. Diyorum işte hadi yap yapacağını. Yap. Ne yapacaksın? En fazla öldürürsün öldür. Ama senin eee Sömürgeci olduğun kayda geçmiştir kardeşim bunu bil. Sana bu toplum bir gün mutlaka lanet ve bebdua okuyacaktır yani. Çünkü sen toplumu sömürüyorsun. Bunun için filozofların en büyük mücadele etmeleri gereken kesimlerinden bir tanesi de dahili iç sömürgecilerdir. Onlar, bu sömürgeciler cahil de olabilirler. Ama çıkarlarını o kadar iyi bilirler ki çıkarlarının en iyi alimleridirler. Evet. Evet hocam. Böylece biraz doktorun zorluklarını da bitirmiş olduk. Yalnızlıklar bitmedi ha. Evet, evet değil mi konularımızın artık bir sonraki programa not hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun teşekkür Böylece çağdaş düşünmenin sonuna geldik. Bir sonraki programda yine Profesör Dr. Niyazi Kahveci ile birlikte burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın.